Saygıdeğer konuklar, sunumlarını yapmak üzere değerli hocamız İhsan olduğunu yerlerine davet ediyorum. Sayın hocam lütfen buyurun. genç kardeşlerime bu cumartesi gününün, tatil gününün akşamının başka işler yapmak yerine böyle ilmi akademik bir konferansı takip etmek için tahsis etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Teşekkür hak eder. E, malum aniniz, Türkiye e, ilmi, kültürel, fikir faaliyetlere zaman ayırmakta biraz cimridir. Gençlerin bu yönelimi e, insan ümitlendiriyor. İkinci olarak böyle bir programı düşünen, tertip eden tüm hocalarıma, tek tek isimlerini saymayacağım, belediye yetkililerine bu işi e, örgütlerken, düzenlerken, arka plan hizmeti yapan, görmediğim, tanımadığım tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. E, Konya Belediyesi ilginç e, bir çünkü yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum, ee, adım attı. Biz İstanbul düşünce Adlısı Projesi'ni organize edip düzenlediğimiz zaman maalesef İstanbul'daki belediyelerden herhangi bir destek göremedik. Halbuki Kültür, Medeniyet Başkenti İstanbul. Fakat Konya tarihi köklerini hatırladığı için herhalde ee, bu konuda bize çok ciddi bir destek sağladı. Gerçekten İslam Düşüncü atlası projesi hem web ortamında e, bilim, tarihi, felsefe, kelam, fıkıh anlatan tüm ilahiyat camiasını da edecek e, bir aktif olarak kullanılacak bir portal. E, videolar var. Diyelim ki Ebu Hanife'yi anlatıyorsunuz. Orada bir videoya basacaksınız. Ebu Hanife'yi anlatan bir hocamız olacak. E, onun dönemini filan artı üç cilt, bir cilt olarak biz takdim etmiştik ama üç cilt oldu. Ee, i̇lk defa tarihte İslam medeniyetinin ilişkin hikayeyi kendimiz yazıyoruz. Dönemlemeyi kendimiz yapıyoruz. Ee, konuları kendimiz seçiyoruz. Öncelikleri kendimiz belirliyoruz. Artık e, zannediyorum kendi hikayemizi, kendimizin yazma zamanı geçti. Geldi. Geçti, geçiyor. Ben de bugün e, bu İslam i̇şte, düşünce atlasındaki bir parçayı sizinle paylaşacağım. Tabii öğle üzere yaptığımız konuşma biraz serbest bir konuşmaydı, muhabbetti. Burada biraz ilmi ve akademik konuşacağız. Biraz konular teknik olabilir. Ama şunu söyleyeyim. E, neticede burada bir bilim tarihi, düşünce tarihi dersleri yapmayacağımıza göre amacımız ne? Amacımız şu. Soru ve sorunlarla karşılaştığında atalarımız nasıl bir tepki gösterdiler. Refleksleri neydi? Bu soruları nasıl kavramlaştırdılar? Ne tür yargılara döktüler? Ne tür yöntemler kullandılar? Ne tür çözümler geliştirdiler? Bunu yakalamak ve bu tavrı, tarzı bugün yeniden üretebilme becerisini göstermek. Ne oldu? Quantity, konsum bakalım. Bak konamadı. Kolay Medeniyet okumasını yaparken üç temel kavrama dikkate alarak iş görmekte fayda var. Birincisi hayat görüşü, ikincisi dünya resim resmi, üçüncüsü ise dünya tasavvuru. İslam sadece basit anlamıyla itikadi bir sistem değildir. Basit anlamıyla bir din değildir. İslam aynı zamanda itikadi ilkelerini dünya yani hayat görüşüne dönüştüren bir metafizeye dönüştüren bir medeniyet projesine dönüştüremediğimdir. Bu önemli çünkü Yahudilik bunu yapamadı. Yahudilik de itikadi bir sistem, fakat Yahudilik 1200 lere kadar sahip olduğu itikadi ilkeleri bir sisteme dönüştürmedi. Hristiyanlık bunu denemeye kalktı, dağıldı. Onlar uzun uzun hikaye. Ama İslam hayat görüşü ilkelerini ilk defa tarihte metafizeye dönüştüren ve bu metafizikten hareket ederek de mevcut dünya resimleriyle entegre olarak farklı dünya tasavvurları üretip tüm insanlığı belirleyen bir medeniyet kurdu. Burası son derece önemlidir. Dolayısıyla İslam e, sadece bir itikadi bir sistem değil, bir hayat görüşüdür. Hayat görüşü, hayatın anlamını kendisinden devşirdiğiniz temel ilkeleri veren sistemdir. Bir tür aksiyomatik yapı, bir tür metafizik çalak. Hayatı bir okyanus gibi düşünürseniz, suyun üzerinde durulmaz, suyun üzerinde durmak için sert bir cisme ihtiyacınız var. Bu, basit bir kana olabilir, bir kütük parçası olabilir, gelişmiş bir gemi olabilir. Dolayısıyla çanak, metafizik çanak, aksiyomatik sistemler, bizim bu hayat dediğimiz çölde ya da okyanusta, üzerine basacağımız en temel zinni. Bak burada da temel karşımıza çıkıyor, en temel. Temel var da en temel var. Dursun en dursun gibi yani. Ee, en temel, onun alt olmayan, hani ana dilimizde foundation ya da ground dediğimiz zemini oluştururlar. Olgu olaylara bu zemin içerisinden bakarız. İslam'ın, İslam metafiziğinin üç temel ilkesi vardır. Bir tevhid, bizim düşüncemizin ilkesidir. İkincisi adalet, eylemimizin ilkesidir. Üçüncüsü muhabbet, davranışımızın ilkesidir. Birincisi itikadımıza, ikincisi nazariyatımıza, üçüncüsü irfanımıza karşılık gelir. Konumuz bu olmadığı için bunları <gülüyor> sadece fırça darbeleriyle duyuyorum. Fakat şunu vurgulamakta fayda var. Tevhid, İstan'dan önce var. Yavuduluk'ta var ya da inancımıza göre bütün e, peygamber gönderilmiş e, kavimlerin dininde tevhid inancı var ama tevhid inancını aklın ilkesi halinde... ...dönüştüren, düşüncenin ilkesi kılan İslam medeniyetidir. Bunun fazla ayrıntılara girmeden hemen şunu söyleyeyim. Yahudi kelamı ve Hristiyanlı kelamı kaçta başladı? Bakın benim dediğim çok iyi ortaya çıkar. Yahudi kelamı ve Kur'an İbni Meymun'dur. İbni Meymun'un ölümü 1190'ların sonudur ve İbni Hristin talebisidir. Hristiyan kelamı ise 1200'lerden sonra ortaya çıkar. Albertus Magnus Thomas Aquinas. Hepsi Sıra Cetin Umruvinin sicil talebesidir. İslam'ın tecrübesinden hareket ederek Yahudilik ve kelamlarını kurabilmiştir. Çünkü kadim kültürlerle Orta Dünya'nın Milattan önce 5000'den itibaren başlayan Sümer, Babil, Aram, Keldani, Med, Mısır, Hitit, Frigya, Lidya, e, Efendim, Girit, Yunan, Helenistik dönem inanılmaz bir bilgi ...üretiminin olduğu bu dünyada ki kültürle hesaplaşmak basit değildir. Bunu yine anlamak için uzağa gitmeye gerek yok. Batlamüs'ün milattan önce yüzeylede yazdığı Majestri adlı kitabı ki adı, esas adı Mathematical Syntaxis... Matematiksel Sentez kitabını okuyan, onu göre oradaki matematiksel kozmoloji ve asunimiyi... E, ettiği zaman çok iyi anlarsınız. O kitabı görüp de altında mümkün değil. Minattan sonra yüzeyledir. ...tehlifi. Tüm bir Babil, Kendani kültürünün, Mısır kültürünün, Anadolu uygarlıklarının, Yunan döneminin bir tür özetidir. Bu açıda İslam, bunlar da yüzleştiği zaman, bu kolay bir şey değil arkadaşlar, biz batıyla 150 yıldır hesaplaşamıyoruz doğruduruz. Ezildi, kaldık altında. Değil mi? Hızla değişiyor. Yani Newton bilimi değil artık bizim yüzleştiğimiz... Relativite geçti, kuantum geçti, artık paralel evrenler, kara delikler, bir sürü hızlı ilerleyen, takip etmekte zorlandığımız, anlamakta zorlandığımız bir sürü elbet uzmanlar var da, genel kültür açısından söylüyorum, yapılar var. Ee, eziliyoruz altında. Şimdi siz düşünün, milyardtan sonra 622 ciltle başlamış bir hayat görüşünün. ...bu kültürlerle muhatap olma biçimini düşünün. Yani Pigme kabilesi, Afrika'da bir Pigme kabilesi üyesini alın, getirin Harvard Üniversitesi'ne ne yapar? Ezilir kalır. Yani, diyelim ki, Batlamus'un majestisini, oktidin elementlerini, Apollonus'un konu kesitlerini, Melanus'un trinometrisini, Diyafantus'un bilgisizlikle analizlerini, bak sayıyorum, bir sürü var. Bu metinler M.Ö. 300-600 yılında üretilmiş bu metinleri, önünüze koyduğunuz, koyduğunuz zaman yapacağı tek şey var. Elinizi kandırıp teslim olmaktır. Buna bir de Sasan kültürünün ekliğini, bir de Hint kültürünün ekliğini, Sıdanta geliyor, Zici Şahi geliyor. Klasik Mısır, Mezopotamya kültürünün ekliğinin sözlü kültürlerini ne yapacaksınız? Müslümanlar nasıl bir tepki, bir yerde Kur'an, bir yerde Kılıç başka oynamaya ne yapabilirsiniz başka? Burada Müslümanların bir başarısı var. Bir risk göze alıyorlar. Risk almadan olmaz mı? Bu risk onlara pahalıya da mal olmuyor değil. Belirbini diyorlar ama en sonunda başarıyorlar. Bu risk bu kültürle yüzleşme riskidir. Bu kültürlerle hatta yüzleşme riskidir. Ama bunu nasıl yapıyorlar? Önce kendi hayat görüşlerini formüle ediyorlar. Tercüme hareketi başlamadan önce yani Bağdat kurulmadan önce Kufe ve Basra'da Müslümanlar bir şeyi gerçekleştiriyor. Nedir o? Dil bilimlerini kuruyorlar. Bir, usulü fıkı kuruyorlar. İki, furu fıkı kuruluyor. Üç, itikat ve kelam kuruluyor. Murtizi kelamı, Bağdat kurmadan en yıl önce en büyük düşünülü yetiştirmiştir. <gülüyor> Megazi ve siyer bilimi kuruluyor. Özellikle usulü fıkı İslam medeniyetinin, İslam ayak duruşunun kaburgası, kaburg olmaz, omurgası. Omurgadaki kaburgayı etti. Omurgası. Niçin? Çünkü algoritmik düşünceyi temsil eder. Nedir algoritmik düşünce? Şudur. Matematiksel olduğu için ağır gelmesin size. Şudur algoritmik düşünce. Girdiler, yani değişkenler, süreçler, yani işlemler ve sonuçlar. Ve bunların denetlenmesi. Ve bunların tekrar edilebilirliği ne dayalı düşünce tarzına biz algoritmik düşünceleriz. Çibir okuyan arkadaşlar bilirler. Çibir değişkenler belirler, denklemi kurarsınız, işlemler belirler, sonucu elde edersiniz. Bu usulü fıkıh yöntemidir, usulü fıkıh formel bir bilinmiyor, bir, e, bir bir düşünme biçimidir. O açıdan Müslümanlar basla ve kufede Hazreti Ali'nin, Hazreti Ömer'in ve Ab, e, Abdullah bin Mesud'un düşüncesini sentezleyerek bir ambelik düşünceyi inşa ettiler. Onun için ilk dönemde akıl kelimesini Müslümanlar kullanırken, niyazlı olarak kullanıyorlar sır kelimesinin zıt olarak. Yani hesabı verilemeyen, sübjektif, mistik, açıklanamayan, temellendirilemeyen unsurlara karşı kullanıyordu akıl kavramını. Çünkü İslam'ın tevhid ilkesi gereği evrenden evrenler beşer tarafından idrak edilemeyecek zaman, mekan kayıtlı hiçbir kusur olamaz. Bu çok önemli bir iddiadır. Tevhid sadece Cenabı Hakk'a tanımsız zaman, üstü kabul eder. Onun dışındaki her şey tanımlanabilir, sınırlandırılabilir, açıklanabilir bir özellik göstermek zorundadır. Bu süreci Müslümanlar Bağdat'a gelinceye kadar bu üç kavramla götürüyorlar. Önce yaydıkları coğrafyayı... temel e, nedir da, ediyorlar miras olarak alıyorlar. Sonra temellük ediyorlar milletlerine geçiyorlar. Sonra temessül ediyorlar Özümsüyorlar. Sonra tercüme ve tevârif yapıyorlar. Onun için. Batı oryantarizminin iddia ettiği gibi İslam medeniyetinde düşünme ve kültür faaliyetleri tercümelerle başlamaz. Bu büyük bir yalandır. Hiçbir medeniyette tercüme bir şey başlatmaz. Tercümeler ancak yolda olan bir düşünce hareketini beslemek için yapılır ve fayda verir. Yoksa eğer tercümelerle iş olsa hadi tercüme Ya yapalım. yapalım kültür kuralım, medeniyet kuralım, niye kuralım diyoruz? Tanzümattan beri tercüme yapıyoruz. Bir şey oluyor mu? Olmuyor. Artıklıyorum. Dolayısıyla Müslümanlar... ...zaten kendi güzergahlarını kurmuşlardı, yola çıkmışlardı, soruları vardı, bir şey yapıyorlardı... ...ihtiyaçları hasıl olduğu için bu yaptılar. Çünkü yapılan tercümelerde bir tanrı budur keserli. Hepsi dönemin en önemli eserliği. Nereden biliyorlar, önemli, önemsiz nasıl ayırıyorlar? Bir. iki. Kullandıkları değil, son derece gelişmiş bir değil. Ne zaman bu dönemi teşvik ettiler? Şimdi matematik metinlerini, benim esas alanım matematik tarihi bir olduğu için... ...rahat sallayabilirim burada. E, ...matematik terimleri ne zaman icat ettiniz? Siz şimdi bugün İngilizce'de bir metin tercüme ettiğiniz zaman... bunu kelimeyi Türkçe nasıl karıştırdık diye kara kara düşünüyorsunuz. Konuyu anladınız. Bir de dilimiz son derece gelişmiş. İlk yapılan metinlerin, tercümelerin bir kısmı elimizde. Son derece gelişmiş bir dil var. Hadi hemen vasathaneler kurulup... ...o kitaplardaki yanlışlıklar... ...tasih ediliyor. Ne zaman öğrendiler bu metinleri demek ki hazırlıyor. Tercümedin o açıdan... ...Oriyantalistlerin dediği gibi... ...tek başına İslam medeniyeti düşücü hareketini e, başlatmamıştır. Her zaman söylüyorum, Orientalizm İslam medeniyetinde uygulanmış kültürel bir terördür. Bunu çok iyi tespitlememiz lazım. İçmek lazım, içme de mamma. Enerjiye var. Tevarüz, temellik ve temessülden sonra tercüme ve tehnif gelir. Ve bunlar eş zamanlıdır. İslam medeniyeti bu... Çerçevede, bunları hızlı geçiyoruz çünkü konumuz değil. Beri geleceğiz, bir saat sonra, <gülüyor> bir saatler, oradan sonra Aralı, bir saat, bir sürer. sonra. E ben bunları beş, iki saate öğrenmedi mi? İki saat anlatayım, değil mi? Yani. Şimdi <gülüyor> ne yaptı Müslümanlar? Şunu yaptılar: kendi hayat görüşlerini, mevcut dünya resimlerini değiştirdiler. İstan'dan da tercüme var. Sidanta'yı tercüme ediyorlar. Sidanta kitabını gör, görürseniz son derece gelişmiş bir matematik var orada. Türnömetri var, astronomi var. Öyle basit bir iş değil. Sistemi biraz farklıdır, üzeri tabana dayanır. E, Zici Şahi var e, İranlılardan, Sasanilerden yapılmış tercüme. Dolayısıyla farklı bir ürünlerden tercüme yapıyorlar. İslam medeniyetinin en büyük başarılarından biri, Akdeniz medeniyetinin hafızasını genişletmesidir. Çin'den en ünlüse kadar tüm e, Akdeniz medeniyetinin hafızasını geliştiriyor, İran, orta asliyi batı medeniyetleri camiasına katıyor. İki, tüm bu kültüleri tek bir masada topluyor mukayese imkanı, tahsi imkanı doğuyor. İslam medeniyeti aynı zamanda bir ihya hareketidir. Canlı medeniyetlerle temas kurmamıştır zaten <gülüyor> İslam medeniyeti. Çünkü e, Akdeniz dünyasının e, matematik bilimler açısından minattan sonra 500'de bitmişti. Felsefi bilimler açısından da 600'de bitti. İslam medeniyeti canlı bir medeniyetle muhatap değil. Ölü bir medeniyetti. Bunları diriltiyor, bir ihya hareketidir, bir tahsiye hareketidir, bir inşa hareketidir, bir mukayese hareketidir. Dolayısıyla basit bir, yani bugün biz İngiltere'den tercüme yapıyoruz, yaşayan bir kültür o. Amerika'dan tercüme yapıyoruz, yaşayan bir kültür, böyle yaşayan bir kültür yok. Bu uzun bir hikaye. Bu hayat görüşüne mensup insanlar bu dünya resimleri farklı entegrasyonlarda bulundular. Farklı. E, diyelim ki kimisi Aristotelesçi sistemle entegre yaptı, kimisi Platoncu sistemlere, kimisi Situacı neyse artık bu matematikte az türünde, felsefede değişik sistemler ve yine e, tasavvurlar, dünya tasavvurlu ettiler. Bunu şunun söylüyorum. i̇bn Sina ile Gazali'nin hayat görüşü açısından hiçbir fark i̇şte. Bu çok bize atılmış büyük kazıklardan biridir. Bu iki insan i̇bn Sina bir Alefi kadısıdır, Maturididir, fetva veriyor bu adam. Hayat görüşü açısından hiçbir fark yok. Ama mevcut dünya resimleri o hayat görüşten entegre etmeleri ve farklı dünya tasarımları inşa etmeleri ayrıdır. Gayet doğal zaten İslam medeniyeti tek biçimliği reddedebilir medeniyettir. Hakikat tektir fakat hakikat çok anlamlıdır, çok katmanlıdır. Dolayısıyla bu hakikatin idraki de farklı olacaktır. Tek biçimlilik Adorno'nun tabiriyle aydınlanmanın insanlığa yaptığı en büyük kötülüktür. Tek biçimlik, tek bir sistem. Her konuda tek bir bakış açısı. Bu İslam medeniyetinin reddettiği bir şeydir. Fıkıh mezhepleri bunun örneğidir. Kelami mezhepler bunun örneğidir. Fuhu fıkıhta bile fetvalarda aynı fıkın fetvasında bile değil mi Murat Hocam? Çok farklı fetvalar vardır. Şehirden şehire, bölgeden bölgeye değişir. Sadece bir yerde hazırlanan, bu büyük anayasalar gibi bir madde her yerde geçerli değildir İslam medeniyette. İslam hukuku kodifiye edilemez. Değil mi? Çünkü insanların ...özel durumları, iklim, şartlar dikkat anlarak iştihatta Bu çok anlamlı bir göstergesidir. Klasik dönemde bizim bu yaptığımız İslam düşünce atlasında bunu söyleyeyim. İslam bir dörde böldük. Birinci bölüm, inşa dönemi. İnşa dönemi Hazreti Peygamber'in medine hicretinden 1040'a kadar devam eder. 1040'tan 1600'a kadar yenilenme dönemi... Çok, son derece büyük bir dönem. Onun üzerine duracağım. 1600-1800 muhasebe dönemi. 1800'den bugünümüzde arayışlar dönemi. Bu şekilde dörtlü bir tasdife tabi tuttuk. Şimdi siz inşa dönemini kısa özetli, özetledim zaten. Bu dönemde Müslümanlar kadim kültürü, kültürleri hatta alıp kendi hayat bölümünü farklı, farklı entegrasyonlarla kurup farklı dünya tasavruf ettiler. Üç büyük sistem buldu. Birincisi İbn Sina'nın kurduğu sistem inanılmaz bir sistemdir. İkincisi Biruni'nin hemen biraz e, batı doğu kısmında kurduğu matematiksel sistem. İkincisi ise Kayıre de İbn Hayyim'in kurduğu e, yine sentez bir sistem. Bu sistemler İslam medeniyetinin inşa döneminde ulaştığı en son noktadır. Çünkü bu şeye benzer, kompüter istisnası benzer. ...yumurtanın bir potansiyeli vardır, genetik kodlarımız bellidir değil mi? Bu genetik kodlar, şartlar yani çevre ortaya çıktığı zaman, müsait olduğu zaman ortaya çıkarlar. Siz verimli bir to tohumu çöle atsanız genetiği ne kadar güçlü olursunuz o tohum açmaz. Ama kötü bir tohumu, genetik olarak kötü bir tohumu da çok iyi bir toprak koysanız açacağı şey bellidir. Dolayısıyla şartlarla yani fenom-genom ayrımı vardır biyolojide malum. E, epigenetik dediğimiz çevre ve gen ilişkisi. Dolayısıyla İslam medeniyetinde ilk inşa döneminin geniyeti diyelim şartlarla entegre olup 3.3 sistemi üretiyor. Özellikle bu sistemler belli bir noktada inşa döneminin e, da göstermiş oluyor bize. Ve 1040'a geldiğimizde dediğim gibi esas konumuzu bunu kısa geçiyorum. 1040'a geldiğimizde İslam medeniyeti büyük bir krizle karşı karşıya. Bir politik bir kriz var. İslam medeniyeti küçülmüş artık. Eğer Gazdemlerin Hindistan fetihlerini saymazsak İslam medeniyeti coğrafyalar küçülmüş yukarıdan öteden beri saldırı altında. İnanılmaz bir akım parçalanmıştır var. Her şehirde neredeyse bir fıkıh mezhebi var. Biz bugün 400 tane, 14 tane fıkıh mezhebi biliyoruz ama o dönemlerde 5 milyon tane vardır. Her ademin içlerler bir fıkıh mezhebi muamelesi görüyor. ...askır mezzetler var ama itikadlı üçü dört Karma karışık bir coğrafya, akıl parçalanmış vaziyette. siyaset krizde İslam küçülüyor. Tam böyle bir ortamda Selçuklar, 960'ta Cende inen Selçuklar, 1040'da tarih sahnesi çıkıyorlar. Bir Arap binliyetçisinin ifadesiyle, İslam tarihi adlı kitabında, Selçuklar olmasaydı bugün İslam, Arap dünyasına sıkışmış bir mahalle kültürü olarak kalırdı diyor bunu bir Arap milliyetçisi diyor. Ben desem sen dersin sen kendine torbile geçiyorsun. Değil bak bir Arap milliyetçi. İbrahim Hasan İbrahim miydi? Tarif-ül İslam Hasan İbrahim Hasan. Evet. Okuyabilirsiniz. Selçuklar 960'da cendiğini diyorlar. 1040'a kadar sıkıntılar yaşıyorlar. 1038'den ilk defa kazneleri yeniyorlar. Burası çok hoştur. Ben ben. Fakat Yönetim hazır olmadığı için gidip Sultan Mesud'a özür diliyorlar. Diyorlar ki, ya kusana bakma biz yanlış neyedik? Biz bu işi anlamayız. Devleti alın yönetin. Çünkü adamlar oku bezmeyi biliyor ki Ertuğrul Bey oku bezmeyi, bilmiyorum. Abisi Çağrı Bey o da bilmiyor. Ondan sonra. 1040'da bir daha yenince Tunul Bey diyor ki artık bunlar bu işi yapabiliyor biz yapalım. Çağrı Bey diyor ki nasıl yapacaksın? Biliyor musun bu işleri? Şehit tecrübemiz yok bizim. Tunul Bey diyor ben galiba biliyorum. Nasıl biliyorsun ya? Mesela abini ben senin ağabeyini ben bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Bizde var da ben biliyorum. Bizde değil mi? <gülüyor> Tolube'nin yaptığı meşhur bir hareket vardır. Ordu yine nişe buna gider. Şafi Kadısı var meşhurları. Çağırır. Kadı'ya der ki, Kadı Bey biz hayvan güden bir milletiz. Bize insan yönetmeyi öğretir misin? Döner Çağrı Bey'e ki, Kadı Bey'e de tabii der. Döner Çağrı Bey'e abisi der ki, nasıl anettim? Bilene danıştık. İnsanlığın tecrübesine, hafızaya danıştık. Bu çok önemli bir ilkiyetidir arkadaşlar. Bundan korkmamak lazım. Hafızaya danışmak, insanlığın tecrübesi. Bilgi, güneş gibidir. Irkı, zamanı, mekanı olmaz. Taş Kütüzerli'nin, Miftar Sade gibi teorik bilginin 580'de yazdığı kitapta bilginin ırkı, zamanı, mekanı değil. Olmaz. Bilgiden korkan bir zihin herhangi bir şeyi başaramaz bilginin zararlısı, yararlısı faydalısı olmaz. İslam medeniyetinde fıkhında büyü bilimleri yasak olmasına rağmen İslam toplumunun korunması için en az üç fakihin o bilgileri öğrenmesi fazla ı Zararlı bilgiyi de öğreneceksin milleti korumak için. Biz yararlı bilgiyi bile öğreniyoruz. Anlıyor musunuz? Yani El-ilm Huver ibadetur ak, değil mi? İlim, aklın ibadetidir, taş köklüzade. Üstadımız söylüyor. Aklımız ne kadar ibadet ediyor? 24 saat ibadet etmesi lazım. Ya yine geldim akla görüyorsun bir oflu olarak yine akılla uğraşıyoruz. Evet. Selçuklar... Tabii şunu söyleyelim, Selçuklar, evet yardım istediler ama bürokrasi hazır. Gazdeliler, Karahanlılar ve Devleti, Salavi Devleti'nin bürokratları hemen Turul Bey etrafına toplanıyorlar. Bürokrasi, Müslüman bürokratlar İslam dünyasını parçalanmışlığından bizarlar zaten. Ve büyük bir, düşünün, karşı savaşı oluyor, okuma yazma bilmeyen Turul kendini dünya sultanı ilan ediyor. Ne demek bu, nereden Nasıl hazırlanıyor? Etrafında büyük brokretler bu var. Bir tanesi nizamü'l-nizamü'l-nüfuk. Karanlarda samanlarda çalışmış brokret. Ama hemen adı da çok ilginç, değil mi? Devletin düzeni demek nizam. Devleti kuruyorlar. Merkezi devlet fikri Selçukluların İslam devletine bir hediyesidir. Merkezi devleti kurar ve bütün sistemin merkez çevre ilişkisine göre düzenlenir. Önce siyaseti. Siyaset niçin önemlidir? Çünkü siyasetin olmadığı yerde adalet olmaz. Yani hukuk olmaz. Hukuk olmayan yerde öngörülebilir bir hayat olmaz. Öngörülebilir bir hayat olmayan yerde hiç kimse iş yapmaz. Hukuk, yani fakı, her şeyden öncedir. Ne diyor İmam Gazali? Eman olmayan yerde iman olmaz. Ölüm korkusuyla, gelecek kaygısıyla yaşanılan bir yerde... İnsan imanı üzerine bile tefekkür edecek vakit bulamaz. Psikolojisi müsaade Aynı şeyi Garip Nabe'de Aşık Paşa Anoğlu'daki durumu dikkatlara söyleyecektir. Aynı cümleği eman olmadan iman Yani buradaki iman basit anlamıyla bir itikat değil. Tefekkür edecek vaktin yok. Ölüm korkusu yaşıyorsun. Onun için öngörünebilir bir hayatın askeri inşaatı hukuktur. Hukuku kuracaksın. Bu da güçlü bir devlet. Güçlü bir devlet ve bu güçlü devletin e, hukuk sistemini uygulanabilirliği, uygulanabilirliği dönüştürmesi gerekir. Bunun için hukuk fakih lazım. İlk medeseleri, hukuk medresi olması nedeni budur. Nizamayan medeseleri, fıkıh medreseleridir büyük oranda. Çünkü e, fakihlere ihtiyaç var, müftülere, kadılara ihtiyaç var. Devlet sistemi kurduktan sonra hukuk sistemi inşa edildikten sonra İş geliyor, o İslam dünyasının zihni birliğini nasıl sağlayacağız? Bu akıllı parçalanmışlığını nasıl gidereceğiz? Üç operasyon yapıyorlar. Esas konumuz bu. Merv o açıdan daha sonraki İslam medeniyetinde olup bitenlerin başladığı yerdir. Her şeylerden yerler başladığı cümlesinin anlamı budur. Üç büyük operasyon yapıyor. Birincisi tahrir, ikincisi tahkik, üçüncüsü talim. Bu son derece önemlidir. Bundan üzerine şimdi ayrıntılı duracağım. Tahkik nedir? Önce şu kelimelerin anlamlarını bir ele alalım. E, terim, kavram son derece önemli biliyorsunuz. E, kavramlarla düşünmeyen bir kültür. ...olgu ve olaylara nazar edemez, nazariyet kuramaz yani. Nazareti olmayan bir kültür de olgu ve olayları bilemez, anlam veremez, meşruiyet sağlayabiliriz. Dağılık, kapatik bir durum ortaya çıkar. takip nedir, tahlil nedir, takip nedir, takrir nedir, tetkik nedir? Bu kavramları çok ilgileceğiz çünkü e, Türkiye'de İslam medeniyeti ilk 400 yılda bitiriliyor. Biz de ilahe traktörü gidip çoğundan ilk 400. Sanki İslam mediyeti ilk dört de bitti. Tartışıyorsun hocam diyor ama İslam mediyeti böyle ya. Dört sonra bunlar çözüldü zaten. <gülüyor> İslam mediyeti değil mi medyeti? arkadaşlar? Şu Gazali'den sonra her şey bittiğin İngiliz propagandasını bir bırakın artık. Bundan bir vazgeçin. Şu kendi hikayemizi kendimiz yazalım artık. Bir arada konuşuyorum diyor ki hocam neden diyor ki? Kafadan önem düşsün senin adamın kemikleri kalmadı. Neren arıyor? Başkasının yanlışlarını tahsiye ederek düşünülmez. Kendin düşün ya. Başkasının yanlışlarını, başkalarına cevap vererek her avlayana taş atarsan dünyada taş kalmaz. Herkes anlıyor. Sen bir şey söyle. Peygamber safa diyor ki Peygamber safa edebiyatçı ne yapalım? Yani edebiyatçı. Yani bir şeyler söyler yani. Her Yani her şeyin bir... Uzmanı vardı, emek gerektiriyor. Nestalı vardı, o Nestal'ına gidip çalışacaksın. Yani kuantum fiziği üzerine herkes yazı yazmıyor ama sosyal bilimler üzerine herkes yazı yazıyor. Böyle şey olur mu? Müslümanların neyip önce? Hadi Müslümanların tüm Türkiye'deki insanın ilk önce öğrenmesi gerekecek dil ve mantıktır. Şu Türkçe'yi iyi kullanmayı, kavramlara düşünmek nedir? Bunu iyi bir belirlememiz lazım. Bu iş günlük dili olmaz. Sosyal bilimlerin dili yok Türkçe. Oç önüne gelen sosyal bilimcimizden. Evet. Televizyonlar dolu büyümüş uzmanlar Her şeyi bilen uzmanlar. İkincisi mantık. Mantık derken klasik mantığı kastetmiyorum. Tabii ki mantık çok genişli. Düşünme nedir? Tefekkür nedir? Nasıl düşünülür? Tanım nasıl yapılır? Önerme nasıl kurulur? Çıkarım nasıl yapılır? Akım nasıl yürütülür? Tabii bunu yaparken... Gönüllü unutmayacağız. Ben öyle bir yazı yazdım. Akıl yürütmeyi öğrettiğimiz gibi, gönül yürütmeyi de öğretmemiz lazım insanlara. İrfansız akıl tehligenidir. Cengiz Han çok akıllı bir adamdı. Hitler de çok akıllıydı, Bugünki Amerikalılar da çok akıllı ve irfanları yok. Onun için yakıp üpüyorlar. Akıl yürütmeyi de, gönül yürütmeyi de öğrenmemiz lazım şüphesiz. Ama akıl yürütmeyi bilmeden gönül yürütmeye geçemeyiz. Yani tasavırtı bir ilke var değil mi? Aklı terk etme. Ne kadar çok kullanıyorlar bunu bugünlerde. Hocam boş ver diyor aklı ya aklı terk ettik biz. Olmayan şeyi nasıl terk ettin diyorum ben. <gülüyor> Tasvıfta bunun şartı şudur: aklı bitir, tüket, sitedir gel, ondan sonra terk et. Sen daha hiç başlamamışsın ki. Niye terk et? <gülüyor> İbn Arabi örnekliyoruz. İbn Arabi'nin ilmini sen biliyor musun? Okudur mu fütahatı? Adamın bilmede ilmi yok. Mondal Fenari okudur mu? Mondal Fenari kim? En büyük ariflerimizden değil mi? Misbah Yus yazarı. E bu adam Osmanlı Mendesi'nin de dört kitabı mantık kitabını yazmadı mı? Usulü beday yazmadı mı? Usulü fıkıh yazar mı? Usulü tefsir yazarı değil mi? Aynı ayağı. El Muzec, inceledin mi? Yani tembellik üretecek her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Çünkü tasavvuf dediği bu adama mistizim yani. Edebiyat. Uçalım. Şimdi bizim durumumuz neye benziyor biliyor musunuz? Şöyle 100 katlı, 1000 katlı bir bina düşünün. Oradan bırak kendini. Çok güzel o ooo... <gülüyor> Yere geldiğinde ne yapacaksın? <gülüyor> Müslümanların Türkiye'deki durumu şu anda buraya benziyor. Her şey iyi gidiyor diyor. Hocam karıştırma. Doğru. Şu anda çünkü henüz daha 500 metredeyiz. Bir 500 metre sonra göreceksin ne olacağını, çakılacaksın. Usulsüz uçuş olmaz. Usulsüz, usul olmaz derler değil mi? Aerodinamik yasaları bilmiyorsa uçarsan çıkılırsın. Usul olacak. Düşünmeyi öğrenmemiz lazım arkadaşlar. İdikat kadar önemlidir, iman kadar önemlidir. Terim, terim nedir, kavram nedir, bunlar üzerine kafa yormamız lazım. Hep söylüyorum, lafı da atmak demek, atmak. Sesi atıyorsun. Lafız. Çektin, içinde bir şey yoksa, sen kavramsız, terimsiz düşünüyorsun demektir. Ağ gibi, çektin içinde bir şey varsa, senin terimli kavramı düşünüyorsun demektir. Mefhum demektir. Nesnesi de bunun. Hangi gerçeklik küresine ait? Beş saat konuşuyor adam. İslam gelecek dertler bitecek. Nasıl bitecek? Vallahi bitecek. Nasıl? Hele bir gelelim. Ucuz al, ondan sonra inşaat inşaat koştur. Nasıl olacak bu iş? Diğerler üzerinden düşünmek bizi çıkmaza sürüklüyor. 30 yıl Türkiye'de böyle de derler çıkıyor arkadaşlar. İslam geniceşecek, İslam devleti bütün zübürü çözecek, İslam ekonomisi binler ne yapacak? Ama nasıl olacağını dair en ufak bir ifade yok, teori yok ya. Yani. Şu ya, böyle bir şey olmaz ya. Kağıtlara yazıp. Yani i̇nsanlara yazık. Onun için Türkiye'deki İslam düşüncesi 15'te, 25 yaş arasındaki insanlara hitap ediyor. Sonra diyoruz ki ya bu arkadaş lisede, üniversite böyle çok değişti. Değişti çünkü hayata ilişkin senin din dilinin bir karşılığı yok. <gülüyor> Gaz o kadar. Evlilik, Türkçe'de bir hayata atılmak diye bir şey var değil mi? Hayata atıldığın zaman o hayat kollarını bir çekti mi düşersin. Sen o insana bir şey söyleyemiyorsun. Nasıl iş yapacağını söyleyemiyorsun. Gaz vermişsin, gaz bitti. Anladın mı? Onun için değişiyor insanlar. İnsanlar ahlaksız olduğu için değişmiyor. Sahip oldukları dil, karşıdaki olgu olaylarla konuşmaya yetmiyor. Dili terk etmek zorunda. Bununla alakalı devlet nasıl yönetilir? Bakın, bu ülkede adalet dönülüyor. Bir tane adaletle ilgili hitap yok bu ülkede. Adalet nedir? Osmanlı'yı küçümsüyorsanız 2 bin tane siyaset namı var Osmanlı'ları tehlif ettiği. Her dönemde yazıyorlar. Bazen tekrar, bazen dini, bazen felsefi. Nedir adalet? Adalet Partisi var, Adalet ve Kalkınma Partisi var. Allah aşkına 80 milyon ülkede adalet nedir üzerine bir metin olmaz mı ya? İşte e, Saydının Paşa'nın dediğine geliyoruz şeyleri terk ettik, kelimelere sığındık. Kelimelerin çatısı bu kadar dayanıyor. Islanmaya başladık. Kelimelerle iş yapıyoruz. Bu saygının başında Şey, yani nesneyi terk ettik. Nesneyle yüzleşmekten korkuyoruz. Bu ile fiziksel nesne değil, matematiksel nesne olabilir, tarihsel nesne olabilir, politik nesne olabilir, ekonomik nesne olabilir. Bununla yüzleşmiyoruz. Nesne değişti çünkü resimler değişti biz ana eski resimlerle o resimlere ilişkin yorumlarla iş görüyoruz. O için terimleri çok ciddi bir şekilde e, dikkat etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar e, bazen sosyal mesaj da vermek lazım. Değil mi? Nedir? Tahkik. Tahkik herhangi bir sorunu delilleriyle düşünmektir. Bak ne kadar önemli. Yani bir sorunu düşünmek değil, delillendirerek düşünmek. İspat ederek, gerekçelendirerek, temellendirerek düşünmek. Bu takip. Taklif, deliller arasında tutarlılığı gözeterek düşünmek. Çünkü bir delil söylüyorsun, ikinci de deliller arasında bir tutarlık olacak. Takip, delillerle sonuç arasında mutabakatı, tutarlılığı ilişkiyi gözeterek düşünmek. Ne kaldı başka. Tahrib herhangi bir düşünme faaliyetinde konunun esasına tahrik etmeyen zevaidi fazlalıkları atarak düşünmek. Tepki ise en üst seviyesidir delillendirmenin delillendirmesini yapmak. Yani nasıl delillendirme yapıyoruz? Formel mantık. Şimdi nerede yapılan budur. Bu beş madde formüle edilmiştir. Bu daha önce de, elbette bunlar konuşulmuş, bunlar uygulamış ama bunlara ad koymak ve bunları bir metodolojiye döndürmek Merv'in mer mer özelliği ne belki? Ha, Merv'in mer özelliği bir kere istikrar. Burada Sultan Sencer var. 65 yıla yakın hükümdar. Çok uzun bir zaman dönemi. Cumhuriyetin yaşı kaç? Kaçtı kaç mı? Cumhurbaşkanı'nın geçti şu yakın tarihimize baksan anlarsınız çalkantımla. 65 yıl, 5, 5 yıla yakın önce Doğu Selçuklu Devleti'nin hükümdarı, sonra bütün Selçuklu'nun hükümdarı. Yanında, burada isimleri getirdim, hani biri çıkar der ki say bakayım olabilir değil mi? Yani bizim gençler acayip. Dönemin 60'a yakın birinci sınıf matematikçilerimiz Ömer Ayyan orada, Bahattin Hareki orada dönemin en büyük filozofları fizikçileri mesela Hazimi orada. Azali orada. Bu kelamcı fakir, filozof matematikçi astronom fizikçi mantıkçı sahre sarı orada mesela. Nerede Sultan Sencer'in etrafında var. Nerede dolaştığım zaman arkadaşlara anlattım hocalarıma. Nerede dolaştığım zaman Şaşırdım kaldım Merv. Biliyorsunuz Boğol'dan beş kere üzerinden geçti. Eski Merv şu anda terk edilmiş vaziyette. Boğol'ların üzerinden geçtiği şehirlerin genelde terk edilmiştir. 30-40 kilometre ötede yeni şehirde kurulmuştur. Nasıl bir korku sandılarsak. Merv başkent olduğu için tabi e, Hakine'yi eksan ediyorlar. Arkadaşlar tek bir yapı ayakta. Sultan Sencer'in mezarı. Son derece de astronomittir. Güneş dediğin gibi dans ediyor ışık, mezarın üstünde. Çok güzel bir sistematize, astronomik, matematik bir sistem kurmuşlar. Duruyor. Bu önemli. Yani o bir şey yapmanın bir işaret, o işareti farklı bir şekilde yorumlayabiliriz. Dolayısıyla bu istikrar dönümünden e, Selçuklu entelektüelleri, alimleri e, İslam medeniyetinin siyasette yapılanına benzer bir şekilde çekimdüzen yani, yeniden organize ediyorlar ve bu beş yöntemi, genel yöntemi kullanıyorlar. Ve bunu üç basamakta yapıyorlar. Önce tahkik. Şimdi tahkikin özel bir anı. Tahkik felsefi ilimlere yapılan bir operasyondur. Yani ne demek? Akdeniz dünyasında üretilmiş tüm felsefi külliyatı tüm felsefi külliyatı gözden geçir. Yeniden tehlif Çok önemli bir operasyon. Burada bu operasyon tüm bir aslında ilk bilim tarihi çalışması, felsefe tarihi çalışmasını diyebilirsiniz. Problematik, sistematik felsefe tarihi çalışması. Razım'ın eserlerini bilen arkadaşlar hemen hatırlayacaklardır. Eserin adları nedir? Muhassal. Değil mi? Mülakhas. Ve hemen bütün fikirleri tarihsel bağlamı içerisinde verir. Şunlar ne dedi, bunlar ne dedi, şu görüş, bu görüş ne dedi diye bir özet, bir sistematik, problematik bir felsefe tarihi. Buna biz... Tarihsel epistemoloji diyoruz. Tarihsel epistemoloji. Yani bilgiyi tarihsel bağlamında, sürecinde ele alan sistem. Bilgiyi tarihselleştiriyorlar, Beşerileştiriyorlar. Büyük ömerasyon yapıyorlar. Yunan ilk defa, ilk tarihte Yunani tarzda, felsefenin dışında farklı felsefe yapabilme imkanının olduğunu gösteriyor. Gazali, İslam medeniyetinin muhiyisidir. Gazali, İslam medeniyetini Yunanlaşmaktan, Farslaşmaktan, Hindulaşmaktan, Araplaşmaktan, Türkleşmekten diyelim kurtarmıştır. İslam medeniyetinin metafizik ilkelerini dikkate alarak yeni bir sentez, yeni bir dünya tasarruğu etmeye çalışmıştır. Çok önemli. Tırnak içerisinde modern dediğimiz felsefi düşünce Gazali ile başlar. Ne demek? Bu şu demek. Felsefe dogmalar bir sistem değildir, bir düşünme biçimidir. Aristoteles nasıl bir felsefe yapmışsa ben de başka bir felsefe yapabilirim. Bunu Gazali'nin takipçisi Fahreddin Razi sabitin soruyu verdiği gösterecektir. İlk defa tarihte dogmalar felsefe sistemi terk edilip perspektif felsefeye geçildi. Bu hakikatin Tek biçimli, mutlak idrakinin yanında perspektif realizmi dediğimiz... ...çok ağa mı gidiyor Murat? Takip edebiliyor muyuz gerçekten? Gençler gerçekten. Siz gerçeksiniz tabii. De. <gülüyor> perspektif dediğimiz... ...yani baktığım perspektiften, bakış açısından gerçekliği idrak etmek... ...ve gerçekliğin bir tarafını yakalamak anlamına gelen bir yaklaşımı geliştiriyorlar. Perspektif ya da perspektif felsefe... İslam medeniyetinde farklı düşünce biçimlerin önne açıyor. Bakın, İslam medeniyetinde üç büyük okul hep bugün, bu tarihten sonra ortaya çıkmıştır. Bir, yeni Eşarilik dediğimiz razı Okulu, Şahabettin Süleyman'ın kurduğu İhraçilik Okulu ve İbn Arabi'nin kurduğu İrfan Okulu. Alt okulları sayıyorum. Yani bitmişti. Peki bundan önce kaç düşünce okulu var İslam dünyasında? Bir Keram var. Bir de Meşşai. Hani bitti. Yani Yunan felsefesi gibi felsefe yapmamak, felsefe yapmamak demek değil ki. Gazdan'ı bir tür felsefeye eleştirmiştir. Aklı eleştirmemiştir, düşünce eleştirmemiştir. Yani Galileo, Aristoteles eleştirdiğinde büyük adam, benimki benim adam eleştirdiğinde küçük adam mı? Bu nasıl bir şey? Modern bilim Aristoteles'i yıkarak kurulmuştur. E biz de Aristoteles'i ya da Aristoteles İbn-i Zinat'ın, İbn-i Zinac'ı temsilini Gayet normal. İlk defa tarihi esensalist, özü düşünmeden... Bunlar çok teknik oluyor ya. Abi, ben de rahatsız oldum. Abi çok derin gidiyorsun yani. Çok derin gidiyor. Esensalist ne de demek? Her şeyin özü vardır ve bu öz zaman mekan üstüdür. Tarih bile buluma müdahil olamaz. Şimdi bizim gençler, bizim inayet hocalarımızı çok seviyorum ben. Çok seviyorum çünkü onlar kültürü çok iyi biliyorlar. Yine ne yapacaksa onlar yapacak. Bana diyorlar, ilaççıları çok eleştiriyorsun. İki şeyden dolayı diyorum. Rahatın bir eşimin hayat vaküsünde hocam, damat sayılırız. İkincisi, ilaççı tabi, suyu. Boğaziçi bir şey çıkmaz. Kültürü bilmiyorlar ki. Ben Boğaziçi öğrencilerime bir türlü Arapça öğretemiyorum. Ama ilaç fakültemdeki arkadaşları İngilizce öğretebiliyoruz. Gerçek, sayımı söylüyorum. Kültür onlar biliyor. Ha? Bunlar da İngilizce öğrendiyor ya, ilerleyin. Yani Nasıl öğrendiyor ya? Öğrenirler ya. İbri Almancuci, Yunaniyatçı. Yunanca da biliyor, İbri Almancuci de biliyor, İngilizce de biliyor. Hep, ne olacak? Ha, yeni nesil, yeni nesil kendi sorularını sormaya başladı. Artık tahtında rahat oturamayacaksın Sayın Hocam. Ben de oturamayacağım. Başlamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> as vermek ne kolay. Bak seçim konuşması yapsam onları da kolay. Evet, Hı? Evet biz evet, diyoruz, Yok, biz evet hayır üstünde bir dille konuşuyoruz. Şefli ne diyor Gazi Han? Yani, siyaseti takip et ama külliy siyasete göre, göre düşün. Biz İbn Rüşd, İbn Arabi gibi. Evet. Neyse şimdi hocalara verirsen daha dağıtırlar bugün gençler. Şimdi öz mesela ne diyoruz mesela Efendim, Gazani nedensellik görüşünü eleştirdi. Nedensellik görüşü eleştirilemez arkadaşlar. Öyle bir şey yok çünkü. Herhangi bir sistemin nedensellik görüşünü eleştirebilirsin. Gazani eleştirdiği nedensellik, İbn-i Sina'cı nedenselliktir. Sıfatını hasfetme. Zaman mekan üstü bir nedensellik yok ki. Gazani, İbn-i Sina'cı fiziğin, İbn-i Sina kimse bilmez, onu da söyleyeyim. Efendim Gazani demiş ki, pamuğu ateşe yaklaştırdığında oradaki ilişki işte, bildiğim bir ilişki değil, bilmediğim bir ilişki değildi. <gülüyor> bilmem ne yapmışlar işte. Peki soru, İbn-i Sina'da ateş pamuğu nasıl yakın? Hiç i̇bn Sina fiziği mı? Vallahi hocam bilmiyoruz. Bilmiyorsan, gazdaki enstresini nasıl anlıyorsun? Bu türkler çok dahi minnettir. Okumadan anlılmıyor. <gülüyor> nasıl anlıyorsun? Arkadaşlar, neden sevdiğin türlerini ben size sayayım bak. Teolojik, teolojik kausalite, teolojik neden sevdik. Metafizik kausalite, metafizik, fizik, astronomik, matematik, mantıksal, özcü, rational, ilişkisel, mekaniksel, hangi görüş, nedenselliği eleştirdiği mezarı Şimdi bakın nedensellik nedir sorusu sorusu. üzerine çalışmadan gidip bir neden nedenselliği okumaya çalışırsan anlayamazsın. Yani varlık nedir? Varlık kavramı nedir? Bunu üzerine kafa yürütmeden gidip i̇bn Sinan'ın varlık görüşünü öğrenmeye çalışırsan papağan olursun. i̇bn Sina şöyle dedi, İbn-i Sinan kan böyle dedi, kan şöyle dedi. Sen ne diyorsun? Bizde bir şey yok. Tüketim kapalı. Olur mu bir şey? Kaza mı incelediğim nedensel? nedenselliktir. Peki modern bilim hiç okuduk mu? Mesela Galileo, Kepler, Boyle, Hugens, Hooke, Newton, Descartes, dahilimiz ne inceledi? Hepsini inceledi. Esensel kausalitedir. Modern bilim hangi kausaliteyi kurar? Mekanikil ve matematikil kausaliteyi. Ana dediğimizde bunu düşünün, dikkat edin. Hani çok ağır olsun bak, Neler biliyor bu adam da? O zaman daha itibar ediyorlar. Değil mi? Mesela bir Türk futbolcudan bahsediyor. Ahmet çok iyi yönetilemiyor. Messi gibi oynadı deyince, ha. Bu hale geldik ya, biz kendimizi bile başkalar üzerinde idrak etmeye çalışıyoruz. Yerli bir dinsizimiz bile yok ya. <gülüyor> Hepsi batıcı. Ha. Adam Tanrı tanımaz ama Fransız Tanrı tanımazlığı üzerinden Tanrı tanımaz. Adam ateist, Alman ateizmi üzerinden. Ya bu kadar kötü bir durum olabilir mi ya? Sen o adet ol ya, benim olamam. Bu ülkenin çocuğu. Başka bir yerin çocuğu var mı? Çok bahimi durum değil mi sizin? Şimdi ne neleştirdi esensyal yani ispiri? Nedensellik? Bunun yerine ilişkisel kausaliteye teklif ediyor. Modern kausalite anlaşıyor. İlişkisel relation, connection. Ve bu büyük bir ufuk açıyor. İslam dünyasında. bütün bu projenin gazan üzerinden gider. Gazan öğrencileridir. Bu işi yürütemeler. Neyse ayrıntıya ilerleyelim. Transcendent kondisyon dediğimiz Bilginin üretiminde kozmik faktörleri gazdani tasfiye ediyor, faal akılmış yani. Beşerileştiriyor bilgiyi, bilgiyi yer indiriyor, Bilgi beşeridir. İnsan, nesne ve ikisi arasındaki ilişkidir. Bir spritüel unsur, mistik bir unsur, kozmik bir unsur müdahil olamaz. Çok büyük bir devrim. Biz buna aşkın, kognisyonun elenmesi adını veriyoruz bilim felsefesinden. Ve bunu gazdani başlatıyor, razı tamamlıyor. Ama sen bunu bilirsen anlıyorsun bunu. Böylece bilgi beşerileşiyor. Bilginin mutabakata problemi, hakikatli olan ilişkisi, çok farklı anlamlar kazıyor. Yeni bir kurmak zorunda kalıyorsunuz. İşte bu çerçevede razi tahkik göndemini geliştiriyor. Gazani'nin ve Gazani'nin takiplerini çizdiği çerçeveler, metodolojiler tüm felsefi küller niştedir. Bakın örnek mantık. Mantık konusu tartışması dinler arkadaşlar hemen anlayacaksınızdır. Birazdan sonra mantığın konusu işir. Çünkü mantık Gazzaniyeden ve şairlerin bir dilidir. Gazzai'den sonra insan düşüncesinin gramerine dönüşür. Onun için diyorlar hemen Tanzimat'ın mantığı merkeze aldı. İlk şeyde Nedim'in adı Usul-u Fıkıh kitabında dedi ki mantık bilmeyenin hürmeti itirvadimesi dedi ama hangi mantık o? Artık mantık, İslam'da mantık değil, makulatı ı uğraşan bir mantık değil o. Bilinmeyenden, işte bilinenlerden bilinmeyeni elde eden mantıktır. Razı'nın e, öğrencisi, Kureyci'nin mantık kitabını okuduğu zaman bunu görüyorsun. kategorileri mantıktan çıkartı fiziğe. Niçin? Derdi ne? De. Çünkü Tanrı kategoriler içerisinde idrak edilemez. Kategoriler her nesnenin idrak edildiği zemini veriyor sonra Tanrı dahil, gazali hayır, Tanrı bunun ötesindedir. Öyleyse biz kategorilerle sadece fizik evreni, mahsusatı, sensibur olanı algılanabilir olanı idrak ediyoruz. Bu operasyonları anlamadan ne yapıldığını göreviyiz arkadaşlar. Ama bunun için bilim bilmek lazım. Şimdi bakın her zaman söylüyorum. Pelesef oldu Sinanın şifası on cilttir. Her ciltte neredeyse 400 sayfalıtır. 4000 sayfalı bir külliyattır. Yekpare bir sistemdir. Şimdi ilk dört cilt mantıktır. Çünkü mantıklar düşünüyor adam. Adam sonra başlar dört unsurdan, madenlerden, bitkilerden, hayvanlardan değil mi? Matematik astronomi, psikoloji gelir gelir gelir en son ilahiyat son cilt. Biliyor mi? Bizim felsefeci arkadaşlarımız, İslam felsefeci arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Dokuz cildi görmüyorlar, ilahiyatı almadıklarını düşünüyorlar. Bu mümkün mü ya? Peki, şifanın bir cildi astronomi. Bunu niye yazdı bu adam? Bir cildin geometri, niye yazdı bunu? Sayılar teorisiyle niye uğraştı bu adam? Sırf cildi yazabilirdi. Bunu bilmeden ama nasıl biliyorsun, nasıl anlıyorsun, nasıl bir dehadır seni? Kant'ı okuyoruz. Bak orada da Kant'ın bütün felsefesi Matematika, Matematica Filosofia Natura yani doğa felsefesinin Matematik 1687-1778 Newton'un kitabının yorumudur. O yorumu göre Kant'ın felsefesi nasıl anlıyorsun? Anlar. Türkler üç konuda bilgin doğarlar. Değil mi? Tavabet, diyanet, siyaset. Doğru değil. Doğru değil. Pek çok e, değişikliği bu şeyden yapıyorlar. Ve tahkik yöntemini kuruyorlar. Tahkik yöntemi anlattığım anlamdan yeni bir anlamı daha var. Tahkik, Burhan'ın üstünde bir yöntemdir. Burhan tahkiki ne demek? Sadece bir şeyi temellendirmek, ispatlamak, gerekçelendirmek yetmez. Muhtemel tüm itirazları da dikkate alıp, cevaplamanız lazım. Sanal diyalog yöntemi dediğimiz, yani klasik metinlerde derse benim anlayışı sizden biri var ama bunu bir metodolojiye dönüşmesi razı eder sonradan özellikle. Muhtemel tüm itirazlar. Tahkik yöntemi bu muhtemel tüm itirazları da cevaplandırmaya koşar. Onun için razının bir adı da müvelli de şüphe, şüphe doğuran adam. Çünkü 60 sayıla anlatıyor, anlatıyor sonra bir soru soruyor. Diyor ki, peki şöyle düşünürsen. 60 sayıla git gitti. Hadi bir de anlaştın. Özgüvene bakar mısınız? <gülüyor> İkinci bir unsur raziden sonra kazanmaya başlayıp raziden sonra geçsin. Dilin gerçekliğin idrakindeki yeri nedir? Şimdi dil meselesi çok önemlidir. Biz çünkü bütün gerçekliği bu dilin günlük dilli matematiksel dil de olabilir, mantıksal formel dil de olabilir ama bütün bildiğimizi bir dil içerisinde yakalayıp birbirimize takdim Dil gerçekliği inşa mı eder, gerçekliği idrak mı eder. Gerçeklik dil üzerinden mi yakalanır, dilde mi yakalanır, hepsi ayrı sorulur. Dolayısıyla rahatten sonra dil bilimlerinin patlaması, rasyonel değil, dilin, dil bilimi, dil teorisinin kurulması, vaziyetin ilmi kurulması, hep bununla son derece alakalıdır ve bu henüz daha ciddi bir şekilde çalışılmış şeydir. İslam diliyetinin Altın çağın gazali ve razıdığı sonradır. Tam tersi. Örneğin. Hop diye <gülüyor> Genişlik, gazaliye geldik, indik. Hep böyle anlatılıyor. <gülüyor> kalk, kolay, kolay, kolay arkadaşlar. Neslenize geri gidersiniz, nesneyi incelerseniz dersiniz ki mesela ayrıntılar anlatma, bir örnek vereyim de geçeyim, uzaklayayım. Az sonra İslam bedeniyetinde orijinal astronomi çalışmalarının başlangıç tarihi 1247'dir. Ondan önceki astronomi çalışmaları büyük oradan pratik astronomidir, gözlem astronomisidir, e, rasat faaliyetlerine dayanır, parametrelerin tespitidir, Büyük astronomi teorisi yoktur mesela. Gezegenler teorisi yoktur, kinematik, geometrik, model yoktur, yeni teklifler yoktur. 1247'de Mühendin ile başlar, sonra Nasreddin Tusi. Sonra Kutbüttin Şirazi, Sivas'ta, Sivas'ta son dönüşü önemli değil o açıdan, İbni Şadır, Semek Kanta, Ali Kuşçu, Tebriz'de, Tebriz Okulu bunlar yaparlar. Bunlar hepsi 1247-1600 arasıdır. Nerede gitmişti? Optik, mekanik, en önemli mekanik kitaplar İslam'da halinde ne zaman yazıldı? Cezeli ne zaman yaşadı? Takviktir rahatsızlığı ne zaman yaşadı? Hepsi 1200'den sonra. Dolayısıyla ezbere konuşuyoruz, malzemeyi bilmiyoruz. İstanbul medeniyeti söylüyorum, envandeye çıkmamış bir medeniyettir. Daha yazmaları bilmiyoruz ya. Bundan iki hafta önce Takiyettin'in yeni eserlerini tespit ettik. Oxford'da, Bodnay'ın kütüphansı da bir mecmuanın içerisinden çıktı. Utan! Utanalım! Niye Murat'a söylüyorum musun utan diye? Ana ara fıkır çektim. Utan Murat! <gülüyor> Yani daha sen medeniyetinin dökümüne sahip değilsin ama ahkam kesiyorsun. İslam medeniyeti şöyle, İslam medeniyeti böyle edisyon kritikleri, tercümelerini değerlendirmeninden vazgeçti. Gene Mevi İsmail Efendi dün oldu da 1790'ların sonunda eserlerineşti dedik tamam mı? e ne konuşuyorsunuz ama? Yani şöyle düşünün, Asom Mahoma hiç hasat yapmadım. Gökyüzü hakkında ciddi bilgilerim var. Şiir yazarsın Hiçbir atom altı inceleri yapan da ilk kuantumcuyum ben döner, o evet. evet, bu yöntem, tahkik yöntemiyle ilgili e, son şeyimiz şudur, buna uygun metinler üretilmeye başlandı ve e, eserler yazıldı, onlara gitmeyeceğim. İkinci yöntem, tahrir yöntemi. Tahrir yöntemi de matematik bilimlere uygulanmış. Ne çok uzattı diyorsun, ağır konuşuyor, ben sana konuşmıyorum ki, gençleri konuşuyorum, oradan anlıyor. Tahrir yöntemi de matematik bilimlere uygulanır. Ne demek tahrir? Tüm Akdeniz medeniyetinde üretilmiş, Arapça'ya tercüme edilmiş ya da İslam medeniyetinde yazılmış tüm matematik bilimlere ait, aritmetik, sayılar teorisi, geometri, trigonometri, konu kesitleri, astronomi, matematik bilimlerinde Optik, mekanik, aklınıza girse, klasik dönemde matematik, bilim derginden altına ne girerse tüm bu eserleri tespit edilip edisyonlarını yeniden gözden geçirdi Dil birliği sağlanması, ispatların yeniden yapılması, orman ispatların yapılması, yanlışların üzerindesini inanılmaz bir faaliyet yapıyorlar. Bu da merdiğe Ve bu sona merakada kurumsal bir kimlik kazanıyor. Nasreddin Tusi, İbni Sartak, Muhittin Maribi, Aslıdül Hasan, Kutbuddin Shazı gibi isimler bunu devam ettiriyorlar ve İslam medeniyetinde tüm matematik bilinleri ait kitaplar artık bu kitaplardır. Mesela bundan önceki kitaplar artık kullanılmaz. Kimse Bağdat'ta yapılmış tercümlerini kullanmaz artık. Nasreddin Tusi'nin, Esedüne Beri'nin, Sartakın, Kutbuddin Shazı'nın metinleri kullanmak. Tüm medestelerde, tüm kütüphanelerde. Tahsil çok e, müthiş bir emek ister. Oturacaksın sen, konuyu bileceksin onda sonra, o kadarki tarihçiyi bileceksin. Nasıl yeni eklemeler yapılmış, çıkartmalar yapılmış, bunları bileceksin. Oturacaksın, o eseri yeniden yazacaksın, iş tutarlığını gözeteceksin, terim birliğini sağlayacaksın. İnanılmaz bir e, çabadır ve bütün universiteler günümüze geldi. Yani şunu diyebilirsiniz, İhsan Fazlıoğlu bunları söylüyor da acaba. Gayet kolay, aç tarih usulü hendesi, ben tıptır yaptım yazmalar kurumunda. Şimdi doktora tezi olarak da verdik bir arkadaşımıza çalışıyor. Tuğse'nin yaptığı tüm tahrirler birbirimize geldi. İbn-i Sartak'ın <gülüyor> usulün endesesi birbirimize geldi. Doğdu Kayseri'nin attığı derdi. Ağaça bak, eğer okuma yazmanı varsa, <gülüyor> değil mi? eserler duruyor. Hatırlıyor muyum? Bu tahrir yöntemini yapıyorlar. Şimdi yaptık güzel ne olacak? Tahriri yaptık, tahkiki yaptık. Bunlar eğer kamusallaşmazsa hiçbir anlamı kalmaz. Kamusallaşması için de tek yolumuz var. Bunu eğitime sokmak. Talim. Talim. Şimdi medreseler biliyorsunuz Selçuklar tarafından soruyor. Güzel. Selçuklar bunu merkez-çevre ilişkisi etrafında bilginin kontrol edilmesi, Müslüman toplumda bir ortak akıl yaratılması, bir ortak dil yaratılması, bir ortak vicdan yaratılması için yapıyorlar. Çünkü eğitim nesiller arası ve aynı kuşak için bir dil birliği yaratır. Değil mi? Düşünün Trabzon'da Utkular, Tarih kitabıyla Muğla'daki Nise, Martin demedim. Trabzon dedim kutsal toprak olduğu için. Edirne ile Hakkari bir de Konya'yı diyelim hadi. Bunları birleştirsin. Aynı tarih kitabını okuduğunuz zaman siz 3 aşağı bir ortak bir tarih tasavruğunuz oluşur. Gençliğe bunu verirsiniz. Çünkü eğitimden kasıp neslinize, kültürümüzde mevsup insanlara ortak bir kamusal bilgiyi vermektir. Selçuk'ta en büyük başarısı? Eğitim hayatını, bilgiyi kontrol etmeleridir. Yalnız bu büyük bir tehlike yaratır. Bilginin özelliğini ne yapacağız? Medreseler bulduğu zaman biliyorsunuz ulema yürüyüş yapıyor. Tabutunu alıyorlar. Tarihte ilk ulema yürüyüşüdür bu. Mehtem diyorlar, Baten. ilim öldü Siyaset içinde karıştır. Siyasetin özelliği neye karışırsa, orayı incecik mediteştir. <gülüyor> Öyledir bu. Siyaseti daha ziyade pragmatiktir, hatta opportunisttir. Çıkarını gözler tutuyor, daha bu onun dili. Problemler onun dilini kullanmamak. Yoksa onun işi doğru mu yaptı? Hiç doğru Hani diyorlar ya dün dündür, bugün bugündür. İbn Adına göre bir saat önceki bir saattir, bir saat sonraki bir saattir. Siyaset bu kadar değişkendir. Tekillikler üzerinden gider. Onun için ne diyor İbn-i Abdülkadir'e bölüm var. Ulema niçin ne siyasetçi olmaz? Çünkü ulema tümel düşünür, gelen düşünür. Siyasetçi almak düşünmek, cerrah gibi tık tık tık burayı keser, orayı keser. Sonra nasıl yapacaksın? Hepsi atın çöpedir. <gülüyor> Siyaset tutup onunla uğraşmaz. Ya. Bunu nasıl çözüyor devlet ya da ulema? Vakıf kurumları kuruyorlar. Ulemanın, şey, medeselerin mali sistemini özetleştirip parayı veren düdüğü çalar. İlkesi gereği parayı vakıf verdiği için artık devlet oraya müdahale edemez. Bu güzel. Peki zihni özelliği nasıl sağlayacaksınız? Burada dahiyana bir yöntem geliştirilir. İlk defa tarihte. Ders yazmak, ders kitabı yazma projesi geliştirilir. Ders yazmak niçin ders kitabı yazarız? Burada iki görüyoruz. Bir ulemanın Ulema sınıfının özelliğini sağlamak ve ulema sınıfını yaratmak. İlk defa Mervi'de bu taktikle ulema sınıfı bağımsız bir sınıf olarak yükselir, bir tabak olarak. Ve İslam medeniyeti 23 yüzyılda kadar ulema sınıfıyla bağlıdır. Metin, hoca, öğrenci arasında üçüncü bir kişi giremez. Metinler öyle bir yazılır ki hocasız anlaşılamaz. Dolayısıyla hep hocaya ihtiyaç duyulur. Artık burada telhiz, tehzim, mülahas, muhtasar adlıyla bir sürü ve yeni bir dil geliştirilir. Bu formelleştirilmiş, biçimselleştirilmiş, mantıklaştırılmış Arapçadır. Bu Arapça, Arap, Arap dili değildir arkadaşlar. Bakın, ben bunu denedim. Bir klasik metni siz doktora yapmış bir araba verseniz, Arap dil doktora yapmış olsa bile anlayamaz. Sentaks ama o <gülüyor> terimleri yakalayamazsın. Şimdi bunu bir, dediğim gibi Lema Sıratı'nı kendi sınıf mesuliyetini kurmak için yapıyor. İki, kamusal tartışmaları bitiriyorlar. Hiçbir kelam, felsefe metni için artık kavga olmuyor. Çünkü uzmanı o ancak kavga. Herkes anlayamadığı için, zaten onun eğitim alanında o anladığı için kavgaya gerek Zaten anlıyor. Doğrusu İslam dünyasındaki fikri kavgaları, kamusal fikri kavgaları bitiriyorlar. Ve bu ders kitapları nerede üretilir? tıp, aritmetik, cebir, hepsi var. Bağattin Karakinin, Şemseddin Çamilin, İlişki isimleri siz boğmayın, bir sürü. Razi'nin kitapları, daha sonra hızla bütün metinler burada üretilir ve ilk defa meddeselerin müfredatına matematik bilimler ve felsef bilimler gelir. Nizamiye medeslerinde fıkıh ve hadis, dini ilimler, bilimleri var. Matematik astronomi falan yok. İlk defa Mevde, Sultan Sencer ve akabinde Azem Şahlar döneminde medeselere matematik astronomi, mekanik, mekanik diyorum ama, aritmetik, tıp, hatta hatta meşra-i felsefe metinleri giriyor. Bunun zirve ifadesi Osmanlı Mendesi'nde. Osmanlı Mendesi'nde müfredata bak, dil ilimleri var, değil mi? Mantık ilimleri var, usul ilimleri var, aritmetik var, geometri var, astronomi var. Bela filan var tabii. Bir de ne var? meşra -i. Şimdi soru. Niçin kendi zıddını okutuyor medreseler? Kader Hikmet, Kadimün Şehri, Zaire Aşiyesi, Orta Sividi, Hikmet Bey, dedim, Mubarek Şah Şehri, çok güzel bir şehirdir ve Seçili Aşiyesi. Altı kitap okutuyorlar İbn Sina sistemi hakkında. Niye? Amerikanlar bile Sovyetleri çökene kadar maksimum okutmadılar korkularında. Nasıl oluyor da Osmanlılar da bu okutuluyor son döneme kadar? Bunu şöyle düşünün bakalım. Bilgiyi, teorik bilgiyi hiçbir zaman mezheplere fırkalara bile tasvir etmiyorlar. La me de fin nazar yapıyorlar. <gülüyor> Mezhet derken, değil. Teorik düşüncede mezhep ol tüm teori düşünceği bileceksin. senin tercihlerin şu olur Bu olur Başka bir şey. Bu önemli bir şey. Ve Medya Selin'e bu sistem daha sonra oğulların önden kaçan e, alimler tarafından önce İran'a sonra Suriye'ye sonra Osmanlı coğrafyasına getirildi. Konya'ya, Simas'a, Kayseri'ye, Tokat'a oradan da Bursa'ya ve oradan da İstanbul'a bu iş aktarılıyor. Böylece tarihte ilk defa arkadaşlar tahsilli bir sınıf yaratılır. Bak bu önemli bir şey. Eskiden alimler var, cahiller var. Yani bilen filozoflar var. Bunlar genelde saray etrafındadır ya da belli bir e, ideolojik tartlaşma, doküler, felsefe etrafındadır. İşte akademi vardır, Aristotelik, Platon'un, Aristoteles'in lisesi var, felsefe okulları var. Bunlar küçük ölçekli gruplardır. Bir de işte memnunuz sarayında bunlar. ...Fatimi Sarayı'nda, Selçuklu Sarayı'nda ama siz medeselerle bilgiyi yaygınlaştırmıyorsunuz. Bir de buna üstelik matematik bilimleri ekliyorsunuz. Ali olmayan ama cahil olmayan, okumayız bilen tahsilli bir sınıf yaratıyorsunuz. Ve bu sınıf yaratıldıktan sonra artık İstanbul dünyasında ortak bir tırnak içerisinde... ...modern bir tabine, ortak bir bilim paradigması kuruluyor. Yani az aydan önce şimdi gitseniz bir âleme deseniklesen desen, ne tür bir astronomi anlayışı var? Herkesin farklılığı, muhtesele farklı, eşyarı farklı, farklı filozof farklı, o farklı farklı. Ondan sonra mevcut astronomin iyisi, herkesin o var. Bu o kadar önemlidir ki. Bakın size bir örnek vereyim, Şafirlerde bir kadın eşi kaybolduğu zaman iki yıl beklemek zorundadır. Öyle mi Niye? Çünkü İmam Şafi'nin bu etfayı verirken, Dayandığın tıp teorisine göre hamilelik 2 yıldır. Çeşitli tıp teorileri var o dönemde. Bir tıp teorisi tercihmiş. Hanefilerde ise 9-15 gün çünkü başka bir tıp teorisi bunu söylüyor. Şimdi ne olacak, biz bir fetvaya devam edecek miyiz? Şafiler mesela devam edecek miyiz? Ettiriyoruz çünkü biz artık bunlara niye verildiği bilmediğimiz. Dünya tasavvurlarımız ayak ve uçan içindeydi arkadaşlar, çok zor oluyor. Harbuki dünya tasavvurları neydi? ...hayat görüşümüzde, dünya resimler arasında kurduğumuz entegrasyon. Onun için diyor ki adam İslam ekonomisi. Hangi dönem İslam ekonomisi? Bir kere İslam ekonomisi diye bir kurum var. Ayrı da hangi dönem? Erdülüs, Türkistan, Anadolu, Kuzey Afrika, hangi yüzyıl? Ya da efendim hani İslam okursundan riskli olabilir mi? Hocam, İslam matematiğindeki gelişmeleri nasıl özetleyebiliyorsunuz? Onu özetleyemem ki. Çünkü çok büyük bir zaman dilimi çok farklı coğrafyalarda çok farklı matematik anlayışları var. Hangisini söylüyorsun? Yani böyle yekpare tek bir <gülüyor> ip gibi yok ki diye bölmüş. İslam optik tarihi. Yani İslam medeniyeti optik anlamında kullanıyorsan doğru da bu öyle basit değil arkadaşlar. Endüstri başka gelişmeler olur. Ortak gelişmeler var şüphesiz ama ayrı duran atomcu matematik var, atomcu olmayan matematik var. Sayı tanımı bile farklı. Sayı tanımı bile ittifak edemiyor insanlar. Bir farklı sayı tanımları var. İslam sayı tanımının başlığa var. İslam sos orada tabii. Değil mi? Çünkü sıfat ne? gelip geçici bir şey. Esas olan mefsuftur. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tahsili bir sınıf yaratın. Dikkat edeyim, gazaydan önce filozof filozoftur, matematiçci matematiçci, keramcı keramcıdır. Gazaydan sonra razı ne sizce? Asıl bir var. Hadi Nasrettin diyelim, Kenan Ağlı diyelim. Tusi'yi alalım. Nasrettin Tusi nedir? Tasavvuf kitabı var, mantık kitabı var, matematik kitabı var, astronomi kitabı var, cebir kitabı var, optik kitabı var, mekanik kitabı var. Eee şiir kitabı var, değil mi? Tercüme. Ne bu adamdaki Ve Hepsinin de 1. sınıf. Ali Kuşçu. Hepinizin bildiği çok çağdaş değilim Ali Kuşçu. 1962'de, 63'te Ahmet Süleyman'a diyorlar ki ''Efendim Ali Kuş diye bir bilim adamı telefon numarasını radyo için bir röportaj yaparsın.'' <gülüyor> da veriyor, gidiyorlar, Eyüp Hazretleri'nin dördüncü parselinde yatar buluyorlar. <gülüyor> Konuşamadı. <gülüyor> Ali Kuş ne sizce? Matematik, astronomi, son büyük kelam metinlerinden biri yazıyor şeriteci. ...dir felsefesi filozofu, mekanik kitabı var tezkere, kayıp. Ne bu adam? Peki nasıl bu gücü kazanıyorlar? Bu, gazete özel arkadaşlar. arkadaşlarım. büyük filozofumuzun bana bir sayfacık bir matematik kitabını söyleyeyim. Bir sayfa Yok. Harizmenin bir sahibilik bir felsefe metni söyleyin. Hadi bir ya da. Bir sahibilik bir kelam metni söyleyin. Bir sahibilik bir tasarım metnisi yok. E buna neye dikkat ediyoruz? Ne oldu da Gazzey'den sonra bu bilgi, meşruiyeti bu kadar esaslı bir zemin teşkil, teşkil etti ki... ...bir insan eğer yeteneği varsa tüm bu disiplinle ilgilenebiliyor, her birini kullanıyor. Perspektif ve harizm Şimdi açıyorsun Taşkı mesela şu, şu konuyu ele alıyorum. Zihin nesneler yaratır, daire, değil mi? Dairenin üzerine biz yargılarda buluruz. bulunuz, teğet, yaylar, pi sayısı ve bu yargılarla da astronomiye gideriz, gerçekliği bunu uygularız. Bir matematik nesneleri ne tür nesnelerdir? Matematik yargıları ne tür yargılardır? Matematik doğaya nasıl uygulanır? Bunu söyleyen taş kök bizde değil, kentsün var tabii. Şimdi bunları inceliyor. Bu konuda şunda kaç görüş var? Mısıri bu şekilde vazgeçiyor, kaç görüş var? Meşaliler ne demiş, işrakiler ne demiş, kiracılar ne demiş, onların kendi alt ne demiş bak. Müthiş bir analitik düşünce. Sonra ben deniyorum. Şimdi burada ne yapıyor? Dikkat edin. Bir sorun hakkındaki tüm farklı görüşleri perspektifleri ele alıyor. Ve son derece objektif. Kesinlikle taraf tutmadan onların tüm delillerini veriyor. Hatta kritik ediyor bazen kendi mensup olmadığı görüşün, ...görüşü yapamıyor, eleştiriyi insafsız bulup savunuyor, diyor ki yanlış anladınız, bunlar aslında bunu demek istedi. Ve sonra da kendisi bazen birini tercih ediyor, bazen kendi görüşünü... ...bütün metinler böyledir. Diyelim ki, e, nedir onun adı? E, Müehr-i Sa'de alimi, önemli bir alimdir, müehr ...bir konuyu ele alırken... ...ala tariq-il meşya'i, meşya'i yönteme göre, ala tariq ulefa, ulefa yöntemine göre... Allah'a ta'lıki mütekellimin, mütekellimin yöntemine göre. Tık tık tık tık tık. Hepsinin objektif olarak, sohbet benim görüşümde şudur diyor. Koyuyor ortaya. İşte tam dediğim işte o perspektif. Şey, elbette onun bir tercihi var. Orada bir bilgi de izafiyet sorunu falan değil. Perspektif var. Bu işte bu talim yöntemiyle kazanılıyor. Talim yöntemiyle insanlar herhangi bir ekoli öğretmiyorlar. Doğrudan ilmi öğretiyorlar. ...ilmin ilim kavramı altından düşer tüm birikimi öğretiyorlar. Bunun en güzel örneği, Halep'teki Şafii Medresesinin o dönemdeki baş müderesinin zaman ı kıyaslığı mektuptur. Diyor ki, Sayın Bezir sen Şafii'sin. Bu Halifiler bize sorun çıkartıyorlar. Bu hanefileri teyrip edelim. Yani İstanbul'da aslında Müslümanlar birbirine çok uğraşıyorlar. O kadar komiktir ki... ...Hanefi'den bedleseyi yapıyor, o gece Şafiler yıkıyor. Şafiler bedleseyi yapıyor, o gece Hanefi'ler yıkıyor. Yani, aynen bugünkü kümes teorisi. Herkes kendi kümesini korumaya çalışıyor. Herkes kendi evinin kavgasını yapıyor, vatan gidiyor elden tabi. Sonra kimse kendini ne koruyamıyor. Aynı bir durum. Nizami mümkün. Yani Osman Tunabakan'ın, Selçuklu evinin tarihinde verdiği bir şeyin belli veriyor. Çok ilginç bir cevabı Diyor ki, biz mendeseleri kurmakla herhangi bir görüşü, güçlendirmek ve kurmak için kurum, kurmaya başlamadık. Biz mendeseleri kurmakla doğrudan ilmin desteklemeye başladık. Yani i̇lim kelimesinin altına düşen her türlü üretim, sizin dikkate almanızın bir şeydir. Dostum, çocuklar bunu yapıyorum, varlığın tekliğini, yöntemlerin çokluğunu, ve bu yöntemlerin çokluğu etrafı üretilen, farklı perspektiften oluşturduğu bilginin katmanlılığını çok anlamlılığını buna dayalı olarak da tahsilli bir sınıf kurmak ya da bilgini kamusallaştırması diyeceğimiz bir yapıyı gerçekleştiriyorlar. İşte Anadolu'ya bu yapı taşınıyor. Bir yapı Anadolu'nun taşını daha da kolay. E, Taha binüzenide Mevlî alimler, ...çok erken bir tarih. 1150 Sultan Mesut, yani... Anadolu'da yeni yeni Selçuklu şehirleri kuruluyor... 1150'den itibaren gelmeye başlıyor. Sonra Hübeşek Tıfkisi nereden... ...Tıfkisi oradan Konya'ya geliyor. Hübeşek Tıfkisi'yi duyduk mu? Ha? Konya'da el yazması var. Konya'da el yazması var. Ama Konya'da yaşıyor bu. Sultan Atik Yekubat'a ve eserler sürüyor. Daha sonra gelen... Moğollar önderleri ile çat, satetlik kuvvetler, cenanetli Rumiler, Türkler, Cezayirli Rumiler, Kutbuddin Şiraziler, esirdeki beyniler, şerbetli sematkiler bir sürü adam. Ee, Anadolu'da, başta Konya'dı, Kayseri, Sivas, Tokat, Manavgat, ondan sonra ee, gibi şehirlerde bu sistemi aynı yapıyorlar. Kutbuddin Şirazi ele alır, Kutbuddin Şirazi Konya'ya geldiği zaman büyük bir asırdan, ders ettiğim Tursunin öğrencisi. ...yana kadar çalışmış ve Asura geliyor Konya'ya, önce Mevlana'yı ziyaret ediyor, pek anlaşamıyor. Çünkü genç, bu kadar biraz Mevlana'yı imtihan etmeye başlıyor. Mevlana'nın da öyle bir huyu vardır. Riyayı sevmediği için imtihan edilmekten hiç hoşlanmaz. Susarak onu kovuyor. O da sadettin Konevi'ye gidiyor biliyorsunuz. sadettin Konevi ile koca öğretik işçisine giriyorlar. O, o da Asura'yı öğretiyor. Bakın Biruni'nin Kanuni Mesudisi'nin Sülisif'a'daki müstahsı Saddettin Konimi'nindir. ile birlikte okuyorlar o Kutbüttir Cilazi. O da Kutbüttir Cilazi'ne Hanis okuyor. Böylece sonra tabi Sivas'ta Gökmede Zülcalık'ı yapıyor. Böylece bu sistem geliyor. Ardoli. Daha sonra İbn Sartak Tokat'a geliyor. Davudur Kayseri'yi eğitiyor. Davudur Kayseri'de 1337'i biliyorsunuz. İlk Osmanlı Denizi'nin <gülüyor> baş hocası. Sistem bu şey. ...kuruluyor ve Anadolu'ya Sel, e, Selçuklu, büyük Selçuklu ve Arzami Şah ve Dese geleneği, buradaki ilim geleneği, buradaki tahrir, tahkik ve talim geleneği aktarılmış oluyor. Böylece Mertler Anadolu'ya çok güçlü bir hat kuruluyor. Tabii arada bu yapı sadece bizi değil, altın ordayı belirliyor. Soru faslına mı geçirebiliyorsunuz? Çok konuştun, sus! <gülüyor> Kaç saattir konuşuyorum? Evet. Bir buçuk saatte ve sekiz saatte ders yaparım ya. <gülüyor> Bir daha gelmeyeceğim konuda. Söz hakkı benim de olmuyor. Ne biçim demokrasi var? Hollanda'ya döndünüz ya. Biz dokuz saat dinleriz. Efendim? On beş dakika gibi dokuz geldi. Dokuz saat dinleriz. Eyvallah hocam. Ama herkes öyle değil demek. Sayın hocam sorumuz cevap fasla geçin yoksa terk ederiz diyor. <gülüyor> Şaka olabilir dedim ya. <gülüyor> e, toparlayayım o zaman. Bu sistem ama geliyor. Altın Orda'ya gidiyor. Altın orada yani Çin e, Kürçah'deştik, Kırım Kaz, e, Tataristan bölgesinde gidiyor. Bu yöntem Konya alimler tarafından inşallah akşam. TV'de bundan bahsedeceğim. Konya'yı sadece Mevlana zannediyorsunuz. Sadece Saadetik Konya'yı zannediyorsunuz. Sadece Uvevi zannediyorsunuz. Sadece Kutlu e zannediyorsunuz. Bunu da ben gerçeği formüle etmiştim ama <gülüyor> 1250-1450 İslam dünyasının zihniyetini verileyen ana yapı Konya'da inşa edilmiştir. Bunları üzerine yapmamız lazım. İbn-i Yaman, İbn-i hocasının hocası, Alaaddin Konevi'dir. Bunlar son derece önemli isimler. Ee, Buradan ben yıllar önce bir konferans verdim. Verdiğim, beni çağıran arkadaşlar anlamadılar ne dediğimi, basın bildirisinde işin suyunu kaçırdılar. Türk İslam'ı diye bir İslam varsa ya da Anadolu İslam'ı bu Konya'da inşa edilmiştir. Bu çok önemli bir noktadır. Türk kimliği, Müslüman Türk kimliğinin... E, Bak bunu bir Trabzon olarak söylüyorum. Hatta bir oflu olarak söylüyorum. Onun için değeri büyüktür. Vealite <gülüyor> de bu çünkü. Hem itikadı, hem fıkıh, hem irfada aynı anda dikkate alan, hiyerarşik e, bir şekilde bunu bir arada tutan e, İslam anlayışı, Amlut da bu isimler tarafından kuruluyor ve devam ettiriliyor. Bunlar üzerine ciddi bir şekilde durmamız lazım. E, 600 yıllık Osmanlı Devleti bu yapı, bu anlattığım, nereden gelen Anadolu'da yeniden harmanlanan yapı üzerine kurulmuştur. Sokrates'in dediğini hiç unutmayın. Evrende tesadüfe tesadüf edilmez. Her şeyin bir nedeni vardır. Neden? Devrim nedenlerini bilmediğimiz olaylara verdiğimiz attır. Tarihte devrim olmaz. Bilim tarihinde devrim olmaz. Düşünce dair tarihinde devrim olmaz arkadaşlar. Binlerce insan çalışıyor. Bir gravitasyon kavramını Newton'un üretebilmesi için tam 100 yıl insanlara çalışıyor. 100 yıl. Yani kolay mı zannediyorsunuz siz bilim üretmek? Kültür sürekli kişidir. Böyle vahiy gelecek. Gelmiyor. Ben o sayı bu kırk bekledim. Emin olun gelmiyor. Size gelmez. Bikmiş çünkü. Vahiyin olmaz. İlham da gelmiyor. İlham, sezgi bunlar çıkışa alama verilir. Çalışmadıktan sonra bu işleri yapamayız. Binlerce insan çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Bir insan gidip sistematizasyon yapıyor. Bu milletin ününü açıyor. iş temsilini tamam diyor. Tükeniyor. Tekrar başlıyor. Eugeniyet böyle bir şeydir. Şimdi bunu bilip bilmemek ne işimize yarar? Nerede şu oldu? Anadolu'ya bu oldu. Bu çok önemli değil. Bunu ben bu işle uğraştıkça mesleğin itibariyle biliyorum. Siz de bundan öğrenmek istiyorsunuz. Ne haber? Teşekkür ederim. Ama bizim burada alacağımız en önemli şey şudur. Şeyde de söyledim, sabahki sohbette. Hayreti ve gayreti olmayan insan ilim yapamaz. Hayret, marak, adına ne derse ama bir de gayret olmaz. Hayret ediyorum ben. Ha, hayret edersin, şahin olursun bak, o da bir hayrettir. Resim yaparsın, müzik yaparsın, ilim yapacaksa bir ciddi bir gayreti gerekir. Şunu hissettiyse, Sultan sence... 60 yıllık hükümdarında bu işlere para ayırmayabilirdi, yatırım yapmayabilirdi, bu işi organize etmeyebilirdi, bu adamların derdi var, Allah dertsiz koymasın değil mi? Ne diyor Sufi? Derdine deva arayan, derdine geri dönmelidir. Biz derdimize geri dönmemiz lazım. deva arıyorsak yani şu anki problematiğimize, çünkü eczaneye gittiğin zaman ne ilaç istiyorsun, eczaneye sorun, nedir senin derdin, bu ilacı niye alıyorsun? Şurada yazıyor, biliyor çünkü, eğer göz hastasıysa tutup kanser ilacı vermezsen. Derken deva arasında bir oran olması lazım. Bizim derdimiz başka, devam devamız başka. Nedir devamız? Bizim durumumuz şuna benzer. Şimdi biz doktora gidiyoruz, hasta olduğumuzu biliyoruz. Allah'a var yani. bu kadar bilincimiz var, hastayız. Gidiyoruz doktora, doktor bey diyoruz, ben hastayım. Tamam diyor doktor bey, kan tanemi yapalım, idrar tarihini film çekelim, yok diyoruz. Daha önce gelen bir hastanın dosyasından bana ilaçlar. Bizim problemimiz bu. Nasıl yapacağız bunları? Kültürel bir gideceğiz, onları inceleyeceğiz. Tıkandıkları noktaları, kutsamak değil, övgü ve sürgü olmaz, dili dili olmaz. Varı yok gösterip yok var göstermekle olmaz. Tıkandığımız yeri göreceğiz, nerede yanlış yaptık, nerede sistem tıkandı, nereyi göremez. O insanlara suçu yok, onlar yapıyorlar da. Biz uzaktan bakacağız, bundan analizi yapacağız bizden sonraki nesne bir e, ufuk vereceğiz, yöntemden vereceğiz. Bunlar bir kısmı tutacak, bir kısmı önceleri bunları sentezleyecekler, yeni yöntemler kuracaklar, yeni teoriler geliştirecekler, onlarla iş görecekler. Aksi takdirde e, başkalarının failini yapmaya devam ederiz. Başkaların hikayenini yaşamaya devam ederiz. Tercüme kültürle yaşamaya devam ederiz. Bedeniyet iddialarımızın Tekliflerimizi ve tepsilerimizi dile getiremeyiz. Bize bunu vermesi lazım. Tarih, tekrar ediyorum, gelecek projesi olan milletler için adlandırır. Hani yazdığımda bunu bana sık sık soruyorlar, İhsan Bey niye geçmişimizle ilgileniyoruz? Şu cevap verdim, geçmişimizle ilgileniyoruz. Çünkü Türk milleti olarak gelecekle ilgili ciddi hesaplarımız var. Haydi akademisyenler bu vakit üzerinden korkandı, bunu da tamamlayalım, sorulara geçelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, şimdi ilim ile bilim arasında fark olduğuna dair yorumda yapanlar var. Tarihi, tabiri caizse gökten ineni ilim, Deneğine tespit edilen, yerden biten de bilim demek istiyorlar. Ne dersiniz? Edebiyatları. Arkadaşlar bununla ilgili bir yazı yazdım. Arapça kelimeleri kullanarak mistifikasyon yaratıyoruz. İlim başka, bilim başka, pek Arap ne kullanacak? Sen bilimi uydurdun Öztürkçe diye. Arap ne diyecek? Ulumul kadim, Ulu mur diyecek? Böyle, ya böyle, hakikat başka, gerçeklik başka. Yapma ya. Ha, o dönemdeki ilim tasavvuru tabii ki farklı, Yunan'ın de farklı, Mezopat'ın de farklı. Bir sözcüklerle iş yapmayalım, mefuma bakalım elbette. Ona bakarsan İbn-i Şinah'ın ilim anlayışı da farklı, Peser'in de farklı. Raz'ın de farklı, İbn-i ki de farklı, Birun'un de farklı, İbn-i de farklı. Bu mesele değil, sözcükleri değiştirerek büyük farklar yaratamayız. Bu doğru değil. İlimle bilim... Sözcük olarak biri Türkçe di, biri Ahmacdı di. Mefunduna bak. İbn Gazali'nin sözünü unutmayın. Sözcükler ancak Ahmaklar düşünür. Ahmaklar gerekiyor. Mefundlara düşüneceğiz. Ben ilimde değil, bilim diyebilirim, tanım yaparım. Konfüçyüs diyorlar ki, Top, bu ne ya? On saat. Tamam, iyi sorular güzel. <gülüyor> Konfüçyüs diyorlar ki, toplumu kaderinize verince ne yaparsınız? sözcükleri değiştirip yeni tanımlarını veririm. Eğer diyor anne sadece çocuk doğuran demekse manne yaparım onu yeniden tanımlarım diyor. Tanım önemlidir. Mefhum değerli arkadaşlar. Değişti. Tamam dedi ki buradan sonra felsefede bir hikmet diyelim. Ne artık Büyük felsefeden felsefede mi üreteceğiz? Evet. Adaleti siz niye yazmıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Yo doğru bir Cevaptım sen. Murat <gülüyor> gelsin. Paşa birliği denetliyormuş. Baştaki askere sormuş. Düşman şuradan saldırırsa ne yaparsın? Şöyle yaparım. Kuzeyden böyle, güneyden böyle, yukarı askeri burası ne gelmiş? Komutanım demiş bu ordunun tek askeri vermeyeyim. Yani. <gülüyor> Benim işim var arkadaşlar. Bakın yeni gelmişken gençlere söylüyorum. Bir şeyden haberdar olmakla bir şeyi bilmek farklıdır. Bak ben Hint felsefesi okudum, hem de Teoman Duralı'da. Ama ben Hint felsefesi uzmanı değilim. Hocamdan öğrendiğim çok önemli bir şey var. Hoca, Teoman Hoca, örnek bir insandır benim için. Bilirsiniz, bilenler bilir. 16 dil bilir. 6 dilde okur, yazar, çizer, konuşur. 100 dili aşinadır. Gazaliye herkese ne iyi bilir ama Gazali hakkında hiçbir zaman konferans vermez. Benim alanım değiller. Ben de birçok şeyden haberdar olabilirim. Adalet benim uzmanlık alanım değil. Kolay değil kitap yazmak. Ha gaz istiyor musun? Uf ne güzel. Adalet, iktidar, oradan bir giderim. O değil ama. Bakın arkadaşlar biz Müslümanız. Sadece namaz kılarken değil. Kızarken de, tuvaletteyken de, yatarken de Müslümanız. Kamusal bilgi sorumluluktur. Çünkü... O sözümüz insanlar takip eder, adam yerine koyarlar, takip ederler. Onun bütün e, mesuliyet üzerimiz nedir? Onun için cümlelere dikkat etmek lazım. Gaz vereyim derken göz çıkartabilirsin. Günün afrizması. Ben yeni icat ettim. Gaz veriyim bu göz çıkartma. Güzel tıpta bak abi. Ya alırsanız bir şey mi yok. Gaz vermeye gerek yok. Arkadaşınızın sorusu haklı, siz yazın ama benim için değil. Düşüncesinin sistemine, sanat üzerinde etkisi ve algısı topluma nasıl yansımıştır? Ee, bu, yani, ilmin buna yetmez. Ama sana Aliye'nin güzel bir rejisi, seni söyleyebilirim, Aliye İzeker'in rejisi, 2300 yılının en akıllı Müslümanım, bana göre. Bilimi evet, ama sanatın kurduğu bir dünyada. Çok güzel bir şey. İmam Gazani, Razi, Fuzuli, i̇bn Sinan'ın yaşadığı ve eserler verdiği dönemde istenmediği gibi eserler zirveye uymadın mı? Günümüzden felsefeyle uğraşan dinsiz gözüyle mi bakılıyor? Onlara gayet güzel bir ayet oku, لَكُمْ دِي لِكُمْ مِدِي دِ Niye sorgulamıyorsunuz? Arkadaşlar, ne olduğunuzu temsil edemezseniz, ne olmadığınızı anlatmak zorunda kalırsınız. Uğraşmayın ya! Başkalarına ne olmadığınızı göstermeyin siz. Yapın işinizi. Ben bu haklı benim adim mevzuymuş. Hocaların bir ilahçı olmamı istiyorlardı. İşte başladık biz bir şeyler yapıyoruz. Hukuka gelmemi istiyorlar tarihe gelmemi istiyorlar da. Ben birinci tercih, ikinci tercih, üçüncü, dördüncü, altı tercih yapmaz da felsefedir. İyi vahdililer. Gitti. <gülüyor> Rahmetli annem hiçbir zaman felsefe demedi. Oğlun nerede okuyor diyenlere nereye felsefe duyguyor. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, iman Cenab-ı Hakk'ın nimetidir. Hidayet Allah'tan var. Günahtan korkarak yaşanmaz. Günahtan korkarak yaşayamazsınız. Siz işinize bakın ya. Biz imanımızı, imanları değil Cenab-ı bile mensubiyetlerimizi korumak zorundayız. Ben Türk aydınlığına neye kızıyorum? Bir insan dinsiz olabilir, onun da... Ama bu topraklara, bu kültüre mensubiyetinin gönülemezsin. Niçin Türkiye'de bu topluma karşı mensubiyet duymuyor? Çünkü mensubiyet yok. Mensubiyet olmayan mensubiyet olmaz. Benim dediğim bu. Tabii ki Türkiye'de dinsiz olsun. Olabilir mi? Ben saygı duyuyorum. Bana ne? Kendisi hesabını verecek. Marksist olsun, faşist olsun. Hatta benim cümlemdir yine. Sahici yobazlar kültürel sürekliliği sağlanır. ...yobaz bir Kemalist, yobaz bir İslamcı, yobaz bir faşist iyidir. Ama bunu yüce dönüştürüp, inşaata dönüştürüp, iktidara dönüştürecek. Doğal <gülüyor> mu? Samimi olacak, ihlaslı olacak yani. Farsit sen bunlara laf yetiştirme, İşine bak. Anladın mı öyle mi? Uğraşma bunlardan. Diyecekler her kelamla uğraşanlara ne diyorlar? Tasavvufla uğraşanlara bunlara mı uğraşacak? Şimdi İlahiyat fakültelerinde var değil mi? ve ilahtı. Tasovçu, kelamcıyız, senöz, kelamcıyız, fıkıçıyız. Öyle bilir. Öyle bilir. Arapçası ben hiç bilin senmez. Muhammed <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tasovcu'nun biz neredeyiz? <gülüyor> Tefsir hocam değil mi senin? Tefsir'e var mı tavır? Ya Samsun'da İlayat Öktesi ders yapamıyorlar. Bu bilimde Peygamber'in zamanında yoktu. Peki üniversite var bile niye geldi? Yani hakikaten bazı insanlar öküz doğuyor. Diyan Türkçüsü de yoktu o zaman. Madem geldin adam gibi o Türkçüsünü zamanında yokmuş. Peygamben zamanında sen de yoktun, sen de biletsin. <gülüyor> Yoktum tabii, var mıydın? Şimdi böyle çok antisen cümleler var. İlme gerek yok, irfan bize yeter. Dedim ki arkadaşlar, sen evlenirken nikâhını, irfanı mı kıydın? ne oldu mu? Arkadaşlar, kamusal hayat fıkıhla yaşandı, hukukla yaşandı, irfanla yaşanmaz. Kaos oluyor. İrfan üst bir dildir. Şimdi iyilik çeki yaptığını zannediyor. İrfan'a torpil geçecek. İrfan'ı küçüğüm düşürüyorsun sen. İrfan ilmin üzerine kurulur. İlim olmadan ilfan olur mu ya? Ha olur, kaç olur o? Sallama olur, edebiyat olur. Edebiyat Edebiyatı... yok yok. Burada pejoratif anlamda, ilim anlamında kullanılmam. Olur mu ya? Şiir bir kültürün zirve ifadesidir. Olur mu işte? Dolayısıyla bunları birbirine ikram etmeyelim arkadaşlar. Ahlak mı, fakat mı? Hikisi birden. Kişisi birden. Matematik mi, bir resim mi? Hepsi lazım. Ya niye bunların illa beni tercih edelim? Buna çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet. Cevap yetiştirme. Günümüzde tez hazırlayan bir tip notlarla dolu tezinde kendi görüşüne yer vermesi niçin danışmacı ortalıklarından engelleniyor? Ve kuşa çelikten sonra kabul ediliyor. Hocası adam olur mu diyecek? <gülüyor> ben bunu söyledim. Türkiye'de tek üniversite var arkadaşlar. Ben size bunu hemen izah edeyim. Türkiye'de tek üniversite, İstanbul Üniversitesi. İlk hocalar da Paşa çocuklarıydı. Beyaz Türkler. Bunlar asistan alırken evde nasıl hizmetçileri varsa öyle hizmetçi bantana göre hareket ettiler. Anadolu'dan gelen zeki çocukları aldılar. Ezdiler, çanta taşıttılar. Ondan profesör olunca onlar da aynı şeyi yapabilmek için kendileri biraz Türk olmadığı için sınıf, orta zekalılar asılın alırlar. Orta zekâlar profesör önce kendisi orta zekalı <gülüyor> <da> o diye sınıfın geri zekâsına sınavı alırlar. Onlar bu sonrası. Bu böyledir. Nasıl asistan alanını bilir? Ben 85'liğimdere akademiyon, kimsenin <gülüyor> daha söylemesin, gençlik, 40'lar cemaatin adamı olur, şu partinin adamı olur, şu bölüşten mi diye asistan alırsa böyle olur. İşini bile, kafası çalışan e, e, nedir o o işe yatkın olan insan alacaksın, ünlü açacaksın. Seni geçmeyen öğrencim var.